Osmanlı yayın evi sunar. Ulu Hakan Abdülhamit Han. Eser Necip Fazıl Kısakürek. Yöneten Abdülkadir Dedeoğlu. Birinci bölüm. Abdülhamit Han'ın bir Osmanlı Yahudisi ile konuşması. Daha neler yapmayı... Bize ne yardımlarda bulunmayı düşünüyor... ...soygaşlarınız? Butun duyunu umumiye borcunu sildirmeyi... ...efendimiz. Onu ben kendi özgelerimden sildim. Geriye çok az bir şey kaldı. Öyleyse efendimiz ...bir o kadar da devlete hediye. Devletten ne anlıyorsunuz? Zatır şahanelerini efendimiz. Devlet... ...benim diyen Fransa kralına mı... ...benzetiyorsunuz beni? Estağfurullah efendimiz. Ben milletin bütün yükünü omuzlarında taşıyan, onun en altındaki ferdim. Devletse Müslümanların devleti. Peki güzel buyuruluyor efendimiz. Biz de Müslümanların devletine hayırlı olmak istiyoruz. Osmanlı Yahudilerinin bu devlete 300 şu kadar yıllık sadakatleri efendimizin malumlarıdır. Evet malum. Şahane cedleri Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri İspanya'dan ve dünyanın her tarafından kovulan Yahudilere kerem ve lütuf açtılar. O tarihten beri Yahudilik belki 15 asırdır hasret çektiği himaye kucağını yalnız Türklerde buldu. Ceddim Kanuni Sultan Süleyman Yahudileri sarayına kadar soktu ve oğluna bir Yahudi kız aldı. Para ve ticaret işlerinin de Yahudi eline geçmesine göz yumuyor. Evet, evet efendimiz. Şimdi ben de aynı şeyleri mi yapmalıyım? Benden bunu mu istiyorsun? Hayır efendimiz. İçinde bulunduğumuz zaman ve mekan ancak Türk'lere yakışır. Bu türlü insanlara müsait değildir. Bizim istediğimiz Filistin'de büyük bir çiftlik kadar küçük bir toprak parçası. Şahane lütfunuz sayesinde Filistin'de küçük bir Yahudi yurdu kurmak... ...orada haşmetli iradeniz altında ve huzur içinde yaşamak... ...devletinizin beka ve saadetini doğacı ve yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için de büyük Avrupa sermayelerinin temsilcisi olan şu Yahudi kullarınız... ...hazineyi hassanıza arz ettiğimiz gibi milyonlarca İngiliz altınını saymaya... Hazırdırlar Bunu niçin istiyorsunuz Siz Sığıntı olduğunuz ülkelerin sahiplerinden Daha fazla hakimi değil misiniz Vatan millet Kaygısından size ne Onu başkalarına bırakın Sanatınız gereğince Vücudun kan damarlarında Dolaşmak dururken Ne diye meydana deri üstüne çıkacaksınız Bunu anlayabilir miyim En nazik noktaya Parmak bastınız efendimiz Yoruluyor ki biz milletleri içlerinden zapt etmek değil... ...her yerde mesut olduğumuz halde... ...kendimize dış planda bir yurt edinmek tesellisine muhtaç bulunuyoruz. İyi niyetimiz bu masum emelden belli değil midir efendimiz? Hem bu yurt bütün dünya Yahudilerinin oraya göç edeceği manasına yenmez. Küçük ve numunelik bir yurt. Hepsi o kadar. Yani... Her memleketteki iç imparatorluğunuzdan sonra üstelik Filistin'de eski vatanınızda İslam dünyasının en hassas geçit noktasında bir de dış imparatorluk kurmaya doğru gedik kaçmak istiyorsunuz. Fakat efendimiz biz... Evet. Yani... yani... Soydaşlarınıza deyiniz ki. 34. Türk Padişahı 2. Abdülhamit Tunus'tan Van Gölü'ne. Ve Balkanlardan Yemen'e kadar uzanan imparatorluğuna bir o kadar daha ilave edilse bile Yahudilere Filistin'de veya Vatan'ın herhangi bir köşesinde kurabiye miktarı toprak vermez Ne no. Bir gün benden hesap soracak gibi bakıyorsunuz Hı? Estağfurullah efendim Konuşmamız burada bitiyor efendiler Şeyhülislam efendi bekliyorlar mı? Evet efendimiz. Buyursunlar. Esselamu aleyküm sultanım. Ve aleykümselam efendi hazretleri. Şöyle buyurun. Buyur olun efendi sultanım. Sizi şunun için davet ettim. Masonluk hakkında ne biliyorsunuz? Fazla bir bilgi sahibi değilim sultanım. Eğer masonluk Yahudi emellerini avlamaya mahsus bir tuzaksa... Çok feci sultanım. Daha değil. Sırf Yahudi servet ve sermayesinin sevk ve idaresine memur ve bütün cihana yaygın tahripçi bir gizli ordu teşkilatından ibaretse daha ne olsun sultanım kadar da yetmez ve eğer masonluk tek kastı dini ve milli birlikleri çözmek olan Yahudi dehasının kardeşlik ve insanlık maskesi altında halkı fesada vermekle vazifeli ocağı ise aman sultanım ve hedefi kalplerden İnsanlığın birecik topluluk mihrakı din duygusunu silmek Allah ve Resulüne itikatı söküp atmaksa eğer böyleyse hükmünüz ne olabilir? Küfrün en melunu şevketme ab. Fetvayı vermeye hazırlanınız. Masonluk budur ve küfrün en melunudur. Gereken vesikaları size getirecekler. Emriniz başım üstüne. Başınızı kaldınız Şeyhülislam Efendi. Taşıdığınız sarık eğilmez. İkinci Bölüm Yıldız Camii'nde dua ve ikinci Abdülhamid'e bomba ile suikast dolayı. Şuraya bakın. Padişah Efendimiz de camiye teşrif etmiş. Aa padişahımız camiye gelmiş. Ya Rabbi. Müslümanların devletini ebed müddet eyle. Amin. Ya Rabbi. Asırlardır İslam'a üşüşen belaları kaldır. Müslümanları Kur'an'ındaki yalnız çalışana veririm buyruğuna davet et. Onlara buyruğundaki hikmeti anlamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi göklere uzanan titrekeller yüzü suyu hürmetine, tenhalarda ağlayan müminlerin gözyaşlarındaki nur yüzü suyu hürmetine, ta gönülden kopan Allah sesinin ateşten ihtizazı yüzü suyu hürmetine, bu devleti en nazik deminde teslim alıp, sırat köprüsünden geçirici, dirayetli halifemiz ve şevketli padişahımız, Abdülhamit Han'a selamet, saadet ve muvaffakiyet ihsan buyur. Amin. El Fatiha. Efendimiz mahfilden iniyorlar. Merhaba. Merhaba şeyhülislam efendi hazretleri. Namazı aşağıda mı eda ettiniz? Evet Şevket Beyap. Merasime nezaret etmek ve zat-ı şahanelerini burada karşılamak istedim. <gülüyor> Zahmet ettiniz. Saltanat arabasında yanımda oturur ve saraya kadar benimle gelirsiniz. Zat-ı şahanelerinin minnettarıyım Şevket Beyap. Azrul! Azrul! Bir lahze bekleyebiliriz. Besikaları aldınız mı? Evet sultanım. Derkik ettiniz mi? Evet sultanım. Fikriniz ve hükmünüz? Küfrün en melunu şevketme yap. Fetvayı hazırlıyor musunuz? Evet şevketme yap. Öyle bir fetva olsun ki... ...bütün İslam alemi... ...hatta bütün dünya bu fesat ocağının... ...iç yüzünü tanısın. Bu melanet ocağını Avrupa'ya... ...ve Papa'ya tanıtmak da... ...bize ve İslam'ımıza nasip olsun. Türkiye'deki din temsilcisinin irfan ve anlayışına bütün medeniyet alemi hayran kalsın Dikkat edilecek bir nokta daha var Bu ocak hemen bütün dünyaya hakimdir Ya açık ve şiddetli yahut gizli ve sinsi bir mukabeleye girişebilir. Fetva o kadar sert ve yıldırıcı olmalıdır ki Bir müddet ne yapacaklarını nasıl karşılık vereceklerini bilemesinler Başımıza ne gelirse gelsin bizi içimizden yıkmaya bakan bütün gizli tertiplere harp ilanı. Anladınız mı Şeyhülislev Efendi Hazretleri? Evet Sultanım. Bütün incelikleri sarayda tespit ederiz. Bombaladılar! Arabanızı bombaladılar! Portada ne arabacı var, ne Hünkar kendi kendisine arabaya atlayıp dizginleri eline aldı. Hünkar kırbacı kaldırdı. Hünkar iki tarafa başıyla selam vererek arabayı sürüyor. Bu hünkar eşi olmayan bir insan. Üçüncü bölüm, Sultan Abdülhamid'in yabancı devlet elçileriyle konuşması. Alakanıza teşekkür ederim. Metbuğunuz devlet reislerine selam ve tahassüslerimi lütfen bildiriniz. Hadisenin tertipçilerini yakında mahkeme tespit edecek ve bütün dünyaya gösterecektir. O zaman metbuğunuz devlet reisleri de gereken ibret dersini alırlar. Şimdilik bu bahiste fazla söz lüzumsuz. Vücuttaki mikrop vasatları gibi her memleketin bünyesine göre fesat yuvaları vardır. Bunlar evvela başı iptal etmeye bakarlar. Dünyanın bütün büyük başları, Haşmetli İngiltere Kralı, Prusya ve Almanya İmparatoru, Şevketli Rusya Çarı ve Devletli Fransa Cumhurriisi bu inceliği herkesten daha derin takdir ederler. Bize gelince... ...başımız kendimizin değil... ...imanımızın. Metbuğunuz devlet reislerinden... ...lütfen bildiriniz ki... ...bu başı düşürmek isteyenler... ...hangi fikir ve nüfus kutbuna... ...bağlı olurlarsa olsunlar... ...topuklarımızın altına havale edileceklerdir. Sizi... ...muhterem büyükelçiler... ...merhum pederim... ...Abdülmecid Han devrinden beri... ...alışılmış olduğu gibi... ...birer umumi vali veya... Fevkalade komiser şeklinde değil, karşılıklı menfaatlerini denkleştirme borcunda ikişer müstakil ve müsavi devlet arası temsilciler sıfatıyla selamlarım. Başmabenci büyük salonda hediyelerinizi takdim edecektir. Bunları müstakil ve müsavi memleketin hükümdarı tarafından verilmiş tahsis nişaneleri olarak kabul etmenizi rica ederim. Excellence, lütfen yaklaşın. Excelans, excelans, Size arzu buyurduğunuz Selçukilere dair 7 asırlık yazma tarih kitabını imzalı ithafımla takdim ediyorum Kitabın içinde bir zarf bulacaksınız Evvela onu açınız Ve gereğini yerine getirdikten sonra En son vadidimi olan Bu akşam rahatça Beyoğlu kulübüne gidiniz Fakat efendimiz Koca bir devletin şerefli sefirini Sefil bir kulüpte küçük düşürmemek her devlet reisine ait bir vazife hatta borçtur. Buyurunuz sefirlerletler. Bu sahip dosyaları takdim edip edemeyeceğini soruyor efendimiz. Getirsinler. Mağbeyin müşürü de gelsin. Bunların hepsi jurnal mı? Hepsi efendimiz. Ben bu adamları kendi çoluk çocuklarını... ...teftişe memur etsem... ...yine aynı jurnalleri yağdıracaklar. Hakkı devletleri var efendimiz. Şeni insanlar değil mi? Evet efendimiz. Şenii fakat son derece faydalı. Ben bunlardan... ...hiçbirine güvenmem. Ve hiçbirinin tesiri altında kalmam. Her birini öbürüne kontrol ettirir. Daha nice muayenelerden geçirir. Ondan sonra bildirdiklerine inanırım. Ne yapayım ki... Sefil bir maddenin bazen şifa unsuru olması gibi Devletin selametini bunlarla temin edebiliyorum El verir ki onlara ayıklamayı, süzmeyi Hakikat unsurlarından ibaret bırakmayı Bir de nefsani duygularıma alet etmemeyi bileyim Efendimiz kimseye hesap vermekle mükellef değildirler Hayır paşa Rütbe ve makam küçüldükçe hesap verme borcu da azalır. Ve nihayet her şey Allah'a hesap verme borcundan ibaret kalır Bense Allah'tan başka herkese, önce vicdanıma, kapımda bekleyen siyahi haram ağzına kadar herkese hesap vermekle mükellefim. Gayem, tam yıkılma anında teslim aldığım devleti şu zayıf bel kemiğimin üstünde durdurabilmektir. Bunun için de öz vatanımı ve bütün dünyayı bağırsaklarının içine kadar görmeliyim. Haber alma devlet idaresinin ruhudur efendimiz. Ne kadar doğru. Başımıza ne geldiyse düşman niyetlerini bilmemek ve okuyamamaktan geldi. İlk defa İngilizlerle başlayan haber alma gizli servisi bizden sonra görecekler ki bütün Avrupa'ya yayılacak ve resmileşecektir. Bütün dava bu dışında şeniyi işi ondan sonra şeniyi nefis ihtirası yolunda kullanmayıp içinden devlete hizmetkar ve bu bakımdan ülvi bir vazife haline getirebilmekte. Bakın Paşa Hazretleri! ...size küçücük bir haber alma imkanının doğurduğu büyük neticeyi anlatayım. Devletimize Avrupa müdahale ve tahakkümünün en azgın kutuplarından birinin sefiri... ...veyalı kulübünde kumarda on binlerce altın kaybediyor. Ve onu bu akşama kadar ödemek zorunda kalıyor. Yoksa ne buyrulur? Evet efendimiz. Sefirin borcunu kendisine hediye ettiğim yazma kitabın içindeki çekle ben ödüyorum. Nasıl buldunuz? Şahane üstü şahane efendimiz Artık bütün neticeleri hesap edebilirsiniz Buyurun oturunuz paşa Siz de tepsiyi şu masanın üstüne koyun müsahip efendi Liste Evet efendimiz Tarih, numara ve hülasalar Evet efendimiz Burada gördüğünüz her harf ve işittiğiniz her heceyi hafızanızdan bıçakla kazımak ...ve bir daha hatırlamamak... ...kudretini her an elde tutabiliyor musunuz? Elbette Haşmet Mav Sizi ona göre yetiştirdim. Hep... ...ittihat ve teraki... ...ittihat ve teraki... ...ittihat ve teraki... ...ve Selanik. Selanik, Selanik. Rumeli... ...ve Makedonya istikametinden... ...esen bir asırlık rüzgar. Niçin Anadolu'dan... ...en küçük bir soluk bile gelmez... Saf hmm. ve gerçek Türk olduğu için efendimiz Paşa Paşa şu iddiatçılar hakkında ne evet. düşünüyorsunuz? Ulvi merhamet ve hudutsuz müsamahınız içinde yuvarlanarak gelişmeye Ve sonra zatı şahanelerini mülk-i şahaneleriyle beraber devirmeye bakan Af buyursunlar Köpek hürriyeti davasında yol kesicilerin en tehlikelisi bir eşkıya çetesi Tas tamam paşa Fakat haşmetli padişahım Hakkında kullanmak cesaretini gösterdiğim Ulvi merhamet ve hudutsuz müsamaha tabirlerine dikkat buyurulmasını niyaz ederim Ne yapayım paşa Ben Allah'ın büyük yapısı insanoğluna kıyamam Onun bazen bütün insanlığa kıyıcı bir alçaklığa düştüğünü bilirim de yine kıyamam Amcam Abdülaziz Han'ı devrenlere Sonra öldürenlere kıyabildim Gazi Osman Paşa'ya kadar bütün memleket büyüklerinin idamını şart gördüğü Mithat Paşa'yı astıracak kağıda imzamı atabildim. Halbuki beni yeni doğmuş çocukların taptaze ciğerleriyle beslenen bir canavar farz ediyorlar. İsmimi Kızıl Sultan'a çıkarıyorlar. Bu tabir Ermeni icadı Ahmet Pena. Evet ama ben bu tabiri icat edenlere biraz olsun hak verdirmek için onları kana boyuyamıyorum. Büyük babam Sultan Mahmud'un şiddeti seciyesinden bende eser yok. Kendimi çok yokladım. Tartakladım. Fakat hayata kıymayan nefsimde kudret bulamadım. Ne yapayım paça? Böyle yaratmış beni Allah. Akrebi gömleğin dışına çıkarmak için... ...siyaset oyunlarına başvurmaktan gayri bir şey gelmiyor elimden. Efendimiz, akrep dışarıda beslenir. Yumurtalar ürer... Sürüleşir ve birden gömleğe saldırır Eğer siyasetimiz muvaffak olmaz Ve merhametimiz yüzünden Bu vatan çökerse ileride onu kurtaracak Gözü kara nesillere Öldürücü Öldürücü şiddetleri içinde Hiç olmazsa bizden küçük bir pay kalsın O küçük payı sorabilir miyim Şevket Mey abi Merhamet bacak. Merhamet Merhamet 4. Bölüm Sultan Abdülhamid'in ikinci meşrutiyeti ilanı. mebusan Efendiler, Osmanlı tahtına çıkar çıkmaz kabul ettiğim kanun esasinin tatbik mevkiine konuluşunda zorluklara tesadüf edildi. Bunun üzerine devlet büyükleri tarafından öne sürülen lüzuma uyularak geçici şekilde... Mebusan Meclisi'ni tatil etmek gerekti. Şahane mülkümüzde Marif'in terakkisiyle halk kabiliyeti ve irfan seviyesinin yükseleceği ana deyin, Mebusan Meclisi'nin istikbalde mesut bir güne ve tam zamanına talik edilmesi zaruret oldu. O gün bucak bucak açılan mektepler ve her vasıtayla Marif'in neşi sayesinde halkta bir seviye yüksekliği belirmekle açağa vurdukları dilekler üzerine bu dileklerin devletimize saadet... Bakalım devletin saadeti her kafadan bir ses sisteminde mi, yoksa bizim bildiğimiz münakaşa ve pazarlık kabul etmez mutlak saadet prensibinde mi? Allah Müslümanları korusun Efendimiz. Amin. Hükümetin hürriyet kavgası aileleri ve meşrutiyet idaresi teşkilatıyla uğraştığı sıralarda dikkate şayandır ki Bulgaristan Prensi ve şarki Rumeli Eyaletinin valisi Devlet-i Aliyemize sadakatten dönmüş hürriyetle beraber memleket yolumluya başlıyor. Ah sultanım, ah sultan. Devlet-i Aliyemiz ve memleketimiz hakkında mutlu ve uğurlu olması dileğiyle bugün Mebusan Meclisini açıyorum. Milletimin mebuslarını görmek de bahtiyarım. Cenab-ı Hak cümlemizi samedani yardımlarına mazhar buyursun amin kanaatiniz nedir Şeyhülislam efendi mahzun padişahın dilinden mahzun hürriyet hürriyetin mesudu ne kaba bir şey hakikatin kendisi mahzun siz ne diyorsunuz bu memlekette hürriyet narasının kopmaya başladığı günden beri Devletin parça parça dökülmeye başladığından öteye fikrim yok Şevket abım? Şu zat şahanelerini süzen Rum, Ermeni, Yahudi, Fellah, Maroni, Kıpti... ...nursuz ve ruhsuz suratlara bakın. Ve onlara karışmış güya bizden çehrelere dikkat buyurun. Bunlar mı devletimizin idaresini temsil edecek? Bunlar hakim olduğu gün altı asırlık devlet ebed müddet çöküp gitmiş demektir. Çok heyecanlısınız paşa. Yavaş konuşunuz. Haklısınız. Ben de bu devletin belki son padişahı. Allah saklasın. Meclis adına Şevket Beyab efendimize verilecek cevabı nutup. Buyurunuz Mevuz efendi. Şevket Beyab, Osmanlı tarihinin fetihler devresini takip eden duraklama çığırlarında bir taraftan üst üste birbirini çekici dış felaketler bir taraftan da onlardan daha yıkıcı suistimaller ve kötü idareler bütün Osmanlı unsurlarına acıya boğmuş ve bunun üzerine muazzez pederleri Sultan Abdülmecit Han Hazretleri Gülhane Abdü ile her haklarını ve çeşitli tebaa unsurları arasındaki eşitliği temin buyurmuşlar. Bu yolda yeni ölçüler ve esaslar koymuşlar ve böylece devleti Aliye'yi Çağdaş medeniyete denk bir hayata nail kılmışlardı. Fakat bu gayenin gerçekleştirilmesi için eski hükümet şekli değiştirilmeli ve milli hakimiyet esasına dayalı meşrutiyet usulüne yanaşılmalıydı. Bu nokta daha sonra zatı ı humayunlarınca takdir edilmiş ve Osmanlı tahtını teslim alışınızda şahane irade Kendilerince beni tarif ediyorlar. Kendilerini tarif ediyorlar. Hakkın bu icabı tarafı humayunlarınca pek güzel takdir ve şahane fermanlarıyla tespit edilmişken sırf bazı hükümet büyüklerinin uydurduğu mevhum bir tehlike kaygısıyla koca bir mülkün ikbal ve istikbali garip bir tezada kurban edilmiş ve meclis kapatılmıştı. Açıkça itham ve hakaret. Daha ne kadar katlanacağız sevketli padişahım? Susunuz. Sabrımız boyunca, sabır boyunca katlanacağız. Zat-ı humayunlarını ifade eyleyenler, milletin hürriyet ve saadet beratı olan kanunu esasi ölçülerini tepelemekle yetinmeyip, halkın seviyesini böyle bir usule yetersiz kabul etmek gibi Osmanlılığa korkunç bir bühtan ve iftira savurmuşlardır. Milletin iradesini tezyife, tahkire kadar cesaret... Bu hayaller dimaları çürütmek, gözleri körletmek. Aman sultanım sakın çıkmayınız. Bu açıkça mevusana ve millete hakaret kabul edilir. O takdirde hasta ordusunu kullanmaktan başka çare kalmaz. Çıkmıyorum. Aksine bana edilen hakareti hürmetle mukabele ettiğimi göstermek için nutkun gerisini ayakta dinlemek istiyorum. Hasta ordusu lafını bir daha ağzınıza almayın. Yaşasın Yüksek Meclis'in görüşlerine saygı göstermek için Nutku ayakta dinleyen faziletli hükümdarımız. Yaşasın hürriyetsever şanlı padişahımız. Yaşasın! Yaşasın padişahımız! Nutkun son cümleleri okunuyor. Dinleyelim. Tarihimizden yalnız vatan ve millet muhabbeti feyzan ediyor. Bütün emelimiz mülk ve millete hayırlı işler görmektir. Rehberimiz müsavat ve ittihat, hedefimiz de adalet ve haktır. Ahdimiz ve azmimizden bizi döndürebilecek hiçbir yıldırıcı kuvvet hayal edilemez. Vicdanımızdan ve Allah'ımızdan başka kimseden korkmuyoruz. Gayesi hak olanın elbette yardımcısı haktır. <Gülüyor> busan efendiler... ...sizi çok defa dilsiz ...ve sessiz ve ne olduğu belirsiz... ...milli iradeye dayanarak... ...şiddetle... ...hararetle... ...hasretle, hassasiyetle... ...arzuladığınız... ...hürriyet isimli mahbubuya... ...kavuşturmuş bulunuyorum... ...Allah'tan dua ederim ki... ...sonuna kadar... ...siz bu... ...mahbubeye sadık kalasınız... Bu mahkûbe de size herhangi bir oyun oynamadan sadakatte devam eder. En iyi niyet ve temenni ile heyetinizi selamlarım. 5. Çok çok çok çok çok bölüm. 31 Mart İhtilali ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Sadrazam nerede Sarayda saklı efendimiz Ya Serasker Paşa O da burada efendimiz Fakat birer uygun yere çekilmeleri lazım Serasker Paşa'yı damadım konağına almaya razı olmadı Herkes her şeyden korkuyor Korku da korkudan korkuyor Onu siz kendi evinize götürün Ferman efendimizindir Sadrazam da gece vakti Kuytu yollardan konağına gidebilir Sanırım ki akşama kadar her şey yatışır ...Ferman efendimizindir. Yeni Şeyh Huluslan'da ne haber? Baş katip kulları ile beraber... ...Ayasofya meydanında askere nasihat etmekle... ...meşgul efendimiz. Ne kadar sürmüş oluyor? Bugün 2 Nisan efendimiz. 31 Mart sabahından bu yana tam 53 saat. Ha, şimdi de saraya mı geliyorlar? Sultanım, Zaptiye Nazırı'nın raporuna göre... ...Ayasofya'da toplananlar... ...yalnızca 4. Avcı birliğinden neferler... Taşkışla taburları da zabitten mahrum. Fakat silahlı olarak bunlara katıldığına göre 53 saattir 15 bin asker kumandasız, başsız ve gayesiz İstanbul'u sarmış bulunuyor. Dillerde dolaşan yalnız şeriat isteriz lafı. Ne şeriatı bilen ne de istediğinden haberi olan var. Ana baba günündeyiz. Derhal karar verip harekete geçmeliyiz. Söyleyin bakalım. Karar ve hareketiniz ne olabilir? Hasta birliklerinin çoğu hareketsiz. Bütün civar birlikler ne olup bittiğinden habersiz. Ordu asi askerlerle beraber padişahına sadık. Hemen onların başına geçip örfü idareye gitmek, meclisi ve komiteyi kökünden kazımak, devleti kurtarmak lazım. Hayır paşa. Bu hareket muvaffak olursa asi asker cezasını benden görecektir muvaffak olamaz değilirse isyanın mesulü iddihatçılarca ben olacağım ve ben ezileceğim. O halde sultanım, mutlaka başa geçip dizginlere ele almak ve fırsattan faydalanmak icap etmez mi? Asla. Siz bu hareketin muvaffakiyetle son bulacağına inanıyor musunuz? Bunun Abdülhamid'i eli kolu bağlı meşruti hükümdarlıktan, ayağı zincirli mahpus hükümdarlığa döndürmek için bir komite tertibi olduğunu düşünemiyor musunuz? İyi ya Şevketli Sultanım Kendilerini kurdukları tuzak içinde yakalayıp boğalım Olabilir Düşünülebilir Bunun için de benim Ayağımı kan dökme sınırından içeriye atmam gerekir İş oraya geldi mi paşa Ben yokum Padişahın çok yaşa Padişahın çok yaşa, Padişahın çok yaşa! Görüyorsunuz işitiyorsunuz Şevket Mehab Asi asker padişahını selamlıyor Zatı şahanelerine adeta yol gösteriyor Ön ayak oluyor İleride Türk'ün soylu kanını komitecilere harcamamak için Kan dökülmesine razı olunuz Olamam O benim iradem dışında İlahi iradeye teslimim ben Padişahımızı istiyoruz Sultanımızı Padişah. görmek istiyoruz Padişahımızı istiyoruz Padişah. Padişah. Padişah. Çok Padişahım çok yaşa Hemen aşağıya koşun Aralarından çavuş ve onbaşı birkaç temsilciyi huzuruma getirin Ferman efendimizindir Siz paşa ve asker elbiseli olduğunuz için Bu zabit düşmanlarına müsahibimi göndermeyi tercih ettim İnsan yığılları bir kere şahlandı mı Artık hiçbir inceliği akıl eldiremez Hiçbir engel evet. tanımaz Evet efendimiz Bana gelince tek teşebbüs hareketi göstermeden Allah'ın kulları ve bu kulu hakkında çizdiği kader levhasını seyredeceğim Kader hareketsizlik midir efendim? Hiç de değil. Kader elden geleni yaptıktan sonra yine her şeyi Allah'tan beklemektir. Fakat öyle ruh anları olur ki Allah teşebbüsü de kulundan selbeder. Baş ucunuzda sürahiyle su dururken susuzluktan ölebilirsiniz. Var olsun padişahımız! Var olsun padişahımız! Geliyorlar. Geliyorlar efendimiz Ben sizi hiçbir zaman bugünkü kadar telaşlı ve heyecanlı görmedim Uçan kağıt rüzgarın hızını belli eder Kaya onu durdurur Kaya gibi olunuz Cevaptan acizim şevketme yapın Ayağa kalkınız Bu tavır askere yakışmaz Nedir bu davranışınız Ne istiyorsunuz Şeriat istiyoruz padişahım Şeriat yok mu ki istiyorsunuz? Şeriat istiyoruz padişahım. Şeriatla ne istiyorsunuz? Şeriat istiyoruz padişahım. Ne hazin. Sizi kim kışkırttı bu işe? Kışkırtıcılarınız kim? Kendi kendimiz padişahım. Başka? Bazı sarıklı hocalar padişahım. Sarı kafir de domuz da saramaz mı? Biz sarıyı sayarız padişahım. Ya zabitlerinizi? Onlar bizi dövüyor bize seviyor padişahım. Elbette öder. Baba oğlunu dövmez mi? Döver padişahım. Böylesine saçımız keçe, canımız kurban. Ee, onlar bizim dinimize, ...ırzımıza seviyor padişahım. Yazıklar olsun. Okumuşluk maskesi altında milletle güdücülerinin arasını açanlara, Türk'ün ruhunu hor gösterenlere. Ne dersiniz Müşir Paşa? Bunlar bir sınıf yeni zabit sultanım. Gereken kaynaştırmayı henüz yapamadık. Henüz mü? Asırlardır yapamıyoruz. Ha. Şimdi gidin arkadaşlarınızın yanına. Onlara kışlalarına çekilmelerini, kovuşlarına kapanmalarını, kendilerini affettiğimi, davranışlarından hiçbir ceza görmeyeceklerini ama hemen kanunun ve zabitlerinin emirlerine girmelerini söyleyin. Aşağıda elimizde bir binbaşı var padişahım. Ne binbaşısı? Bahriye binbaşısı padişahım. Sarayı gemiden topa tutacakmış. Biz de onu yakaladık... ...huzura getirdik. Nerede o? Pencerenin dibinde padişahım. Siz hemen arkadaşlarınızın yanına gidin. Müsahip efendi... ...pencereyi açın... ...askerime hitap edeceğim. Evlatlarım... Hemen kışlalarınıza dönün. Şeriat istemeye sebep yok. O hepimizin dili isteği. Zabitlerinizi sevin, onların emrine geçin. Zabitsiz asker, beyinsiz insan olmaz. Biz de sizi sevecek, anlayacak zabitler yetiştirmeye bakalım. Hadi. Padişahım çok yaşa Padişahım beni kurtar Bunlar beni süngüleyecek O da kim? Ahiye binbaşısı padişahım Yıldızı topa tutmak isteyen adam Bırakın onu Böyle delice şeylere değer vermeyin Kimsenin haddine düşmemiş padişahın sarayını topa tutmak Binbaşıyı süngülediler Ben kan dökmek istemiyorum. Ama... ...akacak kan damarda durmuyor. Sarayda kimse kalmadı galiba. Evet efendimiz. Ademeler bahçıvanlar da mı savuştu? Evet efendimiz. Tüfekçiler ve yaverler de. Ne büyük ilahi imtihan. Harem halkı bile şehzade saraylarına sığınmış. Evet efendimiz... Demin bir acı kahve istedim Düşün ki rastgele bir halayıktan başka muhatap bulamadım Saray bomboş efendimiz Ne korkunç boşluk Boşlukta çalın anzi Kaygı efendimiz kaygı Hareket ordusu İstanbul kapılarına dayandı diye Bunlar önce saraydakilerin mi boynu vurulacak sanıyorlar Ne diyebilirim Ne diyebilirim efendimiz İnsanoğlu tek kılını kaybedeceği yerde vatanını ve padişahını feda etmekten çekinmiyor. Ah şu nefs. Her doğruyu yalancı çıkarmaya bakan nefs. Nefsimize ait küçücük bir fincanın çatlamasındansa millet kubbesinin kocaman avizesi tuz buz olmuş bize buz geliyor. Çok acı efendimiz. Mabeyin müşürü çok acele huzura kabul edilmek istemiş. Kapıda bekliyordur. Hemen gelsin. Yanınıza ağayı da alıp Size verdiğim vazifeyi yerine getirmeye çalışın Ben burada tek başıma kalsam da kıymeti yok Allah yalnızları sever Çabuk geçişmeye çalışırız efendimiz Sarayda birine rastlarsanız müşirede de bir kahve söyleyin Artık saray teşrifatı diye bir şey kalmadı Ne o paşa Aklınızı mı kaybettiniz Beni af buyurunuz sultanım Huzurunuzda kılıçla hem de çekilmiş kılıçla girmek cinayetini göze alacak kadar kendimden geçmiş bulunuyorum <gülüyor> O yere bırakınız Kılıçla yapılacak hiçbir işimiz kalmadı Sultanım Selanik'ten gelen ordu bir çapulcu alayıdır Üstelik onları Padişahımızı kurtarmaya gidiyoruz diye aldatıyorlar İzin veriniz Lütfediniz rahmetiniz Onları has ordusunun seçkin Anadolu neferlerinden Bir alayıyla dağıtayım Hepsini zincire vurup huzurunuza getireyim Artık tek saniye kaybedemeyiz sultanım Kurşun namludan çıktı Üzerimize geliyor Tek anımız kaldı Kahveniz geldi kahvenizi alın Sultanım Sultanım Hizmet size mi düştü Evet, Müsaade paşa. buyurun. Evet paşa, iş paşa, hizmet padişaha düştü. Benim halimi, padişahlığın halini, devletin halini şu bir çift kahveden daha parlak hiçbir şey canlandıramaz. Bu ana baba gününde padişahtan başlayarak her fert kendi öz hizmetini görmeye, kendi öz canını kurtarmaya baksın. Paşa. Ben kararımı çoktan verdim Nefsim için tek damla Müslüman kanının akmasına razı değilim Nefsiniz için değil sultanım devlet için Bunu söyleyebilmeniz için Abdülhamid'in nefsini devletten koparıp ayırmak lazım Zaten onun için dayanmış değiller mi İstanbul kapılarını? Sultanım sultanım Saltanat kılıcını kırıyor paşa Ve elinde kırık kılıcın kabzası Kader kılıcı hangi başlara inecek Onu görmek istiyorum Öyleyse sultanım Sadıklardan olunuz Ve her şeyden evvel Allah'ın iradesine sadakat gösteriniz Altıncı bölüm Sultan Abdülhamid'in kendisini tahttan indirmeye gelen heyetle konuşması Cetlerimin tahtından indirildiğimi bildiren heyetinizi şefkatle selamlarım Suç bulduğum Hınç duyduğum hiç kimse yoktur. Millet seni azletti sözünüze cevabım şudur. Her zaman ve her işte millete atfedilen irade, millet tek adam haline getirilip karşımıza çıkarılmadıkça tekzip edilemez. Politikacıların aksi ispat edilemez bu yalanı, dünya durdukça devam edecektir. Benim için uyulacak tek irade ise Allah'ın dili. O böyle dilediği için karşınızdasınız. Yoksa kendi kendinize o kahraman bıyıklarınızı vurmak bile elinizden gelemez. Dediğim gibi kimseye suç bulduğum yok. Ama bana dokunan iki şey var. Biri hakkımda verilen Şeyhülislam imzalı fetva. Şeriat kitaplarını hamam külhanlarında yaktırdığım... İsraf ve zulmettiğim için tahttan indiriliyorum. Eğer bu fetvanın içinde Boğaz işi sularına damlatılacak nokta kadar samimiyet olsaydı demeleri lazımdı ki Abdülhamid şeriatı hastalık çapında bağlı olduğu israfın önüne geçtiği düğün-ümumiye borcunu kesesinden ödediği kimseye zulmetemediği bu arada da bize silah kullanmadığı için tahtında kalmaya layık değildir. Benim çemberli taşlamamının külhanında yaktırdığım şeriat kitapları şu Yahudi bilir ki Yahudilerle masonların itikat bozuçu tesir ve telkinleriyle yazılmış fesat ve münafıklık eserleridir. Şeriatı koruduğum için Şeriat kitaplarını yakmış oluyorum. Bana bundan daha giran gelen ikinci şey hal-i millet adına bildirmeye gelen heyetinizin içinde şu Yahudi ve Mason kodamanlarının bulunmuş olmasıdır. Müslüman, Türk milletini bu Yahudi'ye nasıl temsil ettirebiliyorsunuz? Bütün Müslümanların Alifesine. Ve Türklerin padişahına millet seni istemiyor sözünü siz güya Müslüman ve Türkler bu Yahudi'ye söyletmekten utanmıyor musunuz? İnkılabı siz mi yaptınız Yahudiler mi? Encamımın ne olacağı hakkında hükümetçe karar verilinceye kadar ben adi fert haklarına malik bir vatandaş olarak sizi karşımdan çekilmeye davet ediyorum. Bu saray senin değil, milletindi. Kovmak kuştahlığını gösterdiğin heyet de onun vekilleri İster misin şu kapıyı açıp milletimi başıma toplayayım ve Ey millet, tek fert haline gel bu adamın karşısına çık ve cevabını verdiğim ha Korkudan ölür müsün ölmez misin? Tahtından yuvarlanışın seni deli etmiş Saçmalara verecek cevabımız yok bizim Filistin'de Yahudilere mahsus bir yurt istemeye geldiğin zaman sana bir gün benden hesap soracakmış gibi yüzüme baktığını söylemiştim. İşte, işte o günü sana hazırladılar. Ama şunu bil ki, benden koparamadığın kurabiye miktarı toprağa karşılık bütün Türk ülkesini Yahudi vatanı yapmak sevdasına bu memlekette yol yoktur. Şimdi çık dışarıya. Seni milletimin evinden... ...onun gerçek vekili sıfatıyla kovuyorum. Ama ben... Bırakın, bırakın beni. Efendimiz, hükümetten bir heyet geldi... başkatiplik katiplik odasındalar. Sarayın kordon altında bulunduğu yetmiyor mu? Bir emir getirdiler efendimiz. Yeni sadrazamdan bir emir. Neymiş o emir? Efendimiz, Selaniye gönderiliyorsunuz. Selaniye. Selaniye Alatini Köşkü'ne. Selanik. Selanik. Orada Yahudi Halati'nin köşküne. Ben bir gün Selanik'in Anadolu'dan intikam almaya kalkacağını bilmiyor değildi. 7. bölüm. Sultan Abdülhamid'in Beylerbeyi sarayında geçen son günleri. Nereye kadar geldi? Son cümle şu efendimiz. Eğer bu yangın benim devrimden kaldıysa, farz edelim ki benden kaldı. Beni takip edenler o yangına su yerine gaz sıktılar. Allah ve tarih huzurunda davacısı olduğum hakikat budur. Avrupalı bize başıboşluk hürriyetini şırınga ederek vücudumuzu ve beynimizi dondurdu. Bünyemizi ihtilale verdi. Sonra da bizi uzuv uzuv parçalamaya başladı. Yazayım mı efendimiz? Hayır. Yalnız fikir başlıklarını kaybet ki sinsileyi kaybetmeyelim. Başüstüne efendimiz Hürriyet memlekette akıllarınca kurulur kurulmaz da indirildiğim taht daha soğumadan Trablus derken Balkanlar Hürriyeti 101 para topla ilan edenler Sanki memleketin teslim olma vaziyetine girdiğini Avrupa'ya haber vermiş oldular Ne o? Bizi bir dinleyen olup olmadığını mı araştırıyorsun? Gerin kulağı vardır efendimiz <gülüyor> Artık ne kulak kaldı ne göz ne değer. Batıyoruz. Heyecana kapılmayınız efendimiz. Sıhhi haliniz müsait değil. Sen bilirsin ki ben ömrümde ve bütün sultanlığımda hiçbir kere heyecan ve telaşa kapılmadım. Ne başımın üstünde 3 tonluk habize, ne zelzeleden binalar iskambil kağıdı gibi yıkılırken, ne bomba patlayınca at ölüleri havada uçuşurken. Ama bugün Allah bana Boğaz içinde yaldızlı bir zindan olarak tahsis ettikleri şu sarayda, gardtan şarka dört bin, şimalden cenuba da bir o kadar, milyonlarca metre murabbağında bir devletin çöküş kıvılcımlarını, toz dumanını seyrettiriyor. Şu pencerelere geçtiğim zaman, her taraf günlük güneşlik görünse de, ben yine de kan, ateş, yıkıntı ve heyelan görüyorum. Bekleyelim efendimiz Belki müttefiklerimiz dünya harbini kazanır Müttefiklerimiz dünya harbini kaybeder Sonra da Avrupalılık gayretiyle Bu beladan kurtulur Fakat biz mahvoluruz Bize Hayman Obası'ndan başka yer bırakmazlar Bin yılın hesabını isterler bizden Ah 33 yıl işte bu neticeye Mani olmak için çırpındım Kabul buyururlar mı efendim? Siz misiniz paşalar? Sadrazamla Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili. Hayrola. Müsaade buyurulursa gayet nazik ve mahrem bir maruzatımız var. Buyurunuz. Musahip efendi. Siz çıkabilirsiniz. Kabul buyuruluyor muyuz efendim? Ayakta konuşabiliriz. Buyurun. İngilizlerce zorlanmış Zorla karşı tarafa itilmiş olarak Girdiğimiz şu dünya harbi Eğer dediğiniz gibiyse Siz de bu itilişe başka türlü karşı koyabilirdiniz Ne gibi efendim Silahlı tarafsızlık Yen ederek Bu mümkün değildi Dünya milletlerinin muhasebesi demek olan Böyle bir hengamede Türkler hareketsiz kalamazdı Bunun için mi doğru hareket ettiniz Mahlub padişahımıza Saygımız mukabeleye manidir Olan olmuş ve henüz ümitler kaybedilmemiştir. Şu anda en nazik bir mesele için huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Söyleyiniz. Düşman bütün deniz kuvvetleri ve en teçhizatlı kara birlikleriyle Çanakkale'de. Biliyorum. Çanakkale'de Mehmetçik payitahtı kurtarmak için... ...brednotlardan atılan gülleleri göğüs kafesi içinde yakalamaya çalışıyor. Biliyorum. İstikbal ve zafer bizim olsa da... Hala mı istikbal ve zafer sizin? Hala bizim. Gözümüz hiçbir şeyden yılamaz. Evet. Netice bizim olsa da... ...düşmanın bir an için... ...Çanakkale boğazından geçip... ...payitaht üstüne çullanabileceğini... ...hesap etmemiz lazım. Evet. Hükümeti ve şefketli biraderinizi... ...Eskişehir'e nakletmeye karar verdik. Evet. Devlet-i Aliye'yi yakın mazide... ...en ince bir siyasetle ayakta tutmuş... ...Mazzez Osmanlı Hanedanı'nın... ...baş temsilcisi mevkiinde... ...sizin gibi bir şahsiyeti... ...İstanbul'da bırakamayız. Ha, evet. evet. Ee, nereye? Anadolu'nun hangi... ...köşesine nakledilmek istediğinizi lütfen... ...bildiriniz. Cevabınızı almaya geldik. Bu ses de nedir? Yavuz'la Midirli boğazdan geçiyor. Ha. Bir kazla bir ördeğe koca bir imparatorluk Lütfen cevap veriniz Mahluh sultan Mahpus sultan deseniz daha doğru olur Öyle olsun cevap veriniz Bizim şahsınızda hürmet ettiğimiz Sadece eski mananızdır Öyle mi? Derhal cevap vereyim Cevabımın şahit huzurunda verilmesini istiyorum Musahibi mi? Ağlar mı? Beyler ve sarayının baş muhafızını Zabitleri buraya çağırınız Biz kafi şahit değil miyiz? Değilsiniz Şeriat ölçüsüyle Şahitlik sıfatına malik değilsiniz Tuttuğunuz taraf bakımından Hakikate karşı adil olamazsınız Allah'ı şahit tutunuz <gülüyor> O mutlak şahit Biricik şahit Onun şahitliğinden korkmuyor musunuz? Yoksa ...Allah'ı gözlerinizle görmediğiniz için mi şahit tutuyorsunuz? Cevap veriniz. Ceddim Fatih Sultan Mehmet... İstanbul'u fethettiği zaman... ...Bizans İmparatoru şehirden kaçmadı... ...ve ölmeyi tercih etti. Benden bir Bizans imparatoru kadar da mahsiyet beklemiyorsunuz. Hükümet de... Şevketli biraderimle dilediği yere gidebilir Ben 32 yıl 7 ay 22 gün bu memleketi korumuş Halife ve padişah sıfatıyla Buradan ayrılmam Bir adım atmam İstanbul'a aldıkları zaman Ölü Bizans imparatorunu Ayağındaki kartal işlemeli Kırmızı papuçlarından tanıyanlara karşılık Beni de düşmanlar Kana bulanmış fesimden tanıyabilirler Cevabım burada bitiyor sadrazam paşa Ve siz damadımız Başkomandan vekili paşa Efendimiz ne oluyoruz? Mahvoluyoruz Şu günlük güneşlik pencereye bak Kan fıskiyelerinden, alevden, kıvılcımdan Yıkılan çatılardan Düşen kalaslardan Tozdan dumandan başka bir şey görebiliyor musun? Çevrenin içinde Anne sütü yerine Mısır koçanından su çıkarmaya çalışan yavru Aç ihtiyar ilaçsız hasta gazsız lambada isli fitil ateşiyle aydınlanan ev Çevrenin üstünde de Çep çevre alev makineleri Taş üstünde Taş bırakmaz toplar İnsan leşleriyle dolu süperler Kara ve güneşe kurban edilen Şanlı orduyu hümayun Ey başıboşluk hürriyeti Bu mu olacak peyzerim? Allah'ım Helal şahsı mı değil Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söntürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara Hakkımı helal etmem Allah Mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım Ya Adil Bana Kızıl Sultan adını takan Ve devrilmem için Ellerinden geleni yapan Ermenileri Şimdi beni devirenlere Parçalatıyorsun Bu cellatları da kim bilir Kimlere parçalatacaksın Fakat Fakat ya Rahman. Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bize acı. Resulünün sevgilinin kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir. Kundaktaki yavruyu gagasına almış Kaçıran leş kuşunu düşürüp Çocuğu kurtarmak ancak senin Kudretine sığabilir Leş kuşlarının gagasında Kundak çocuğuna dönen milletimi Kurtar Allah'ım Ya Mabud Ömrümde Tek vakit farz namazı kaçırdığımı Hatırlamıyorum Ama tek vakit Namazım olduğunu iddiaya da nefsinde Kuvvet bulamıyorum Huzurunda eriyeceğime Kaskatı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıfranıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulunu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığımda seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse, duamı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul etti. Ya Sübhan, şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin etiğinde şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela bas badel mevsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak Allah'ım. Doktor geldi efendimiz, yatağınıza bekliyorlar Beni kaldırın Seccadeyi yerine koyarsınız Bilmem onun üstüne daha kaç namaz nasip olacak İnşallah daha nice yıllar boyunca efendimiz Demek ki daha nice yıllar boyu işkence çekmemi istiyorsunuz Merhamet buyurun efendimiz Kim bilir Hangi dağda hangi keçi esner Hangi siferde hangi arslan vurulur Hangi daldan hangi meyve düşer, hangi kumarbaz, hangi kağıda para sürerken Abdülhamid'in de vadesi dolmuş olacak. Allah gecinden versin. Doktorunuz tedaviye geldi. Gidelim. Koluma giriniz. Düşebilirim. Doktor değil o. Haberci. Doktor. Allah. Öyle bir illetle hastayız ki Allah'tan başka doktor çağırmak boş Allah Her derdin devası Allah Deva senden ya Allah Bana bir kelime söyle Nasıl bir kelime efendimiz? <gülüyor> Bütün kelimeleri zarfında toplayan öğten eriten, yok eden tek başına kalan kelime ben söyle Allah. Allah Allah, Allah Allah Allah Osmanlı yayın evi sundu.